diyor ona. Üçüncü da ve çokları doğabası zamana masar olmuşlardır. İsmail Hakkı Bürsevi Hazretleri için o ruhul beyan tefsirini yazarken öyle diyorlar yani. Biz gecede yarım cilt mi yazıyormuş ne yazıyormuş yani yüz sayfa mı yazıyormuş. bazılarda diyorlar ki yazı yazma değil o. Elini mürekkebe batırıyor silkiyor böyle. Elinden dökülen mürekkepler kelimeler haline geliyor. O Cenab-ı Hakk'ın fevkalade eden, ekşi sıradan lütfunu ifade etmek için böyle diyorlar. Yani onlar onu bir keramete bağlıyorlar. Ama Allah Celle Celaluhu bas zamana masar etmiş. Hazreti Üstad da ona işaret ediyor yani. Çokları, yazdıkları kitaplar boyumuza aşkın. Mesela bir i̇bn Hacer diyorsunuz da, i̇bn Hacer, anasından doğduğu andan itibaren hayatının her gününe Kaynaklarına müracaat ederek ve kaynaklarıyla iş ortaya koyarak her günün 15 sayfa düşüyor. Uyumamış mı bu adam? Çocukluk yaşamamış mı? İlim tahsil etmemiş mi bu adam? Hiç hastalanmamış mı bu adam? Hiç talebe okutmamış mı bu adam? Bunlar müthiş şeyler. Kaynaklarına müracaat ederek görüyorsunuz. Münakaşasını yapıyor. Yazdığı bütün eserler öyledir. E, Fakr-ı din ki ondan geri değildir yani. Bir Zeynuddin-i ondan geri, bin Nureddin-i İseminki ondan geri, Süyut'ininki ondan geri değil. Evet, demek ki çok önemli bir zaman bereketine masar olmuş bunlar. Zamanlarını bereketlendirmişler. Bereket nasıl olur? Zamana karşı saygılı olmuşsunuz. Zaman Allah tarafından lütfedilmiş ve lütfu olduğunu takdir etmişsiniz. Cinsinden ona şükriyle mukabelede bulunmuşsunuz. Allah da açmış, genişletmiş onu, inkişaf ettirmiş bir zaman içinde size çok zaman yaşattırmış ve bunlar sizin en küçükleriniz için de olmuştur, yerinde olmuştur da fakat burada istidradi bir şey arz edeyim, böyle bir mazariyet söylediğiniz zaman sır tutmuyorsunuz diye elinizden alınır, bir, ikincisi bununla çaka yapmaya kalktığınız zaman elinizden alınır, itap görürsünüz, iki, bilerek söylüyorum. Ama hele bir mevcut zamanı değerlendirin şöyle. Hele azmedin mesela bir 3-4 sene kadar her gece 100 rekat namaz kılın. Sonra bakın Cenab-ı Hak ne yapıyor. Evrad-ı eskârınıza da kusur etmeyin. Kalbinizi ona verin. Yüzünüz yerde olsun. Ve söz verin aynı zamanda seninle aramdaki sırrı faş etmeyeceğim. Namusum üzerine an içiyorum. Namusum da seninle aramdaki sırrımdır. Evet. Himmeti âli tutma mevzu, din himmet yaşamama mevzu. Değişik münasebetlerle de arz ettiğim gibi, yani şu kadar iş yaptık yeter falan deyip geriye durmak, bu hemen hayatın her biriminde söz konusu olabilir şeylerdir bunlar. Bir keden yeter dememeli. hiçbir zaman yeter dememeli. Netice mevzunda hırs gösterme başkadır fakat işte her zaman kıvamı koruma başka meseledir. İşte önde olma, yarış hep önde götürme, yorulma bilmeme başka bir meseledir. İşte koşturduğu yolda hemen her kilometrede bir mükafat bekleme, mükafat hırsıyla o yolda koşma. Bu, aşağılıkça bir duygudur, şu insanda bir aşağılık duygusudur, bu ayrı bir meseledir. İnsanı alçaltan bir duygu demek daha uygun, ayrı bir meseledir. İkinci şık değil, esas birinci şıka talip olmalı. Her zaman koşmalı, Allah'ın rızasını talep etmeli, yitmedi yaptığım şey demeli. Hz. Ebubekir Efendimiz gibi. Hz. Ebubekir Efendimiz kadar bereketli bir insan peygamberlerden sonra göstermek mümkün değildir. Hatta o, o hususi faziletiyle enbiya izama ait umum faziletin üstünde çok enbiya'dan daha büyük iş yapmıştır. Evet, hususi faziletiyle. Çünkü iki buçuk senedir çok hastalıklı bir dönemde işin başına gelmiştir. Ama o dünyadan göçüp gittiği zaman Hazreti Ömer'e iki devleti çökertme ortamını hazırlamış, zeminini hazırlamıştır. Allah'ın izni inayetiyle fakat şöyle der yani o iki buçuk sene içinde. Keşke der Halid'i İran'a gönderdiğim zamanda ben, onların tepesine bindirdiğim, büklediğim zamanda veya Bizans'a gönderdiğim zaman Ömer'i de İran'a gönderseydim. Bu iki devleti kısa zamanda yerle bireyseydim, bitseydi. Bizans da bitseydi, sahsaniler de bitseydi. İslam'ın önündeki bu iki engel kalsaydı İslam rahat bir yayılma, inkişaf etme imkanı olsaydı. Şimdi bu bir temennidir, bir keşkedir bu. Yaptığı şeyleri az bulmuş bu adam. Oysa ki 6-7 tane irtidat hadisesiyle meşgul olmuş. 6-7 tane işin içinden çıkan yani, büyük çoğunda itibariyle kendi cemaatin içinden çıkan insanların problemleriyle karşı karşıya kalmış. Onları bertaraf etme sorumluluğu onun omuzlarına yüklenmiş. Ezilmiş adet onların altında fakat Allah'ın izniyle kalkmış ama Yine de diyor ki keşke şunu şöyle yapsaydım daha iyi olacaktı. Demek ki yapmam gerekli olan şeyi yapamadım. İşte bu Ali himmet insan demektir. Bu açıdan da günümüzde herkes yani bir gün böyle dünyanın en yüksekliği Everest tepesine götürse deseler ki bu bizim duygumuzun ve düşüncemizin sancağıdır. Artık duygumuz ve düşüncemiz bütün dünyada şehbalaştı. Bu da onun sembolü. Bunu ifade ediyoruz, haykırıyoruz. Orada bence yine yetti, tamam, şöyle bir kenara çekilip az dinlenelim demek o de himmetliktir bu. Evet, ruhta aşağı kayma demektir bu. E ne yapacaksın? Acaba bayrak dikecek başka bir zirve yok mu? Diyeceksin. Ya, yeryüzünde kalmadı, aramalı bulmalı bence bir mümin, bayrak dikecek başka bir zirve bulmalı. İşte bu mümin felsefesidir. Bu da âli himmet. Hocam, kendi işlerimizi yaparken bazen bir başkası tarafından başka bir işle de ilgilenmemiz, ona da vakit ayırmamız talep ediliyor. Bu tür taleplere nasıl karşılık vermeliyiz? O ekstra işleri de yapmamız gerekir mi? Evet. Bence o ekstradan işler için bile bazı acil şeyler olabilir. Siz yine şeyinizin içinde bir zaman ayırmalısınız ona. Zannediyorum genelde bir iş tanzimine gitsek, bu türlü böyle iş tanziminin dışında bizi meşgul edebilecek ender işler, bunlar çok vaktimizi israf etmez bizim yani. Evvela bildiğimiz zamanımız bizim, bildiğimiz işlere tahsis etsek, bildiğimiz zamanlarda belli işleri yapsak, bir kez orada o tanzimi korumaya çalışsak, onun dışında tanzime dokunacak, tanzimi delebilecek bazı şeyler varsa bunlar çok şai, çok yaygın, çok vuku bulan şeyler değildir. E o kadar ender işler de, bunlar da olabilir yani. Bunlar, hayatı çok iyi tanzim etmiş, enbiya zaman başına da gelir yani, fevkalade de. Çok önemli, hayatı bir işe giderken, bir şey gelir efendimize, bir şey gelir. Kızınız Bedir'e çıkarken, birdenbire hastalandı der, düşündürürler onu. O çıkar ama, fakat kızının beynine der ki, sen git onun başında dur. Onun hastalığıyla meşgul oldular yani. Bu türlü sürpriz hadiseler, olaylar her zaman olabilir herkes için. Ama genelde hayatın tanzimi varsa esasen, o öbür arızalar çok fazla şey yapmaz, zarar vermez. Muhterem Efendim, günümüzde boşanmalar çok sık görülmekte, bahadeta bir moda haline almış bulunmaktadır. Evliliklerin sağlam bir temele oturması ve ailelerimizde devamlı bir mutluluğun sağlanması için neler tavsiye edersiniz? Aile müessesesinde de diğer konularda olduğu gibi bir kendimizden kaçış var. Bizim kendi değerlerimiz vardı. Her şeyin bizcesini yaşadığımız dönemde o mevzuda da problem yoktu. Bize ait bazı şeyleri işte böyle gelenek diye kaldırıp attık. Mesela bir izdivaç mevzuunda da temelde aranacak şeyler Efendimiz ve ne buyurmuş? Yani mal olur, cemal olur ama din de olur. Buyurmuşlar ki sen din tarafını tercih et. Tam bir mütabakat olmayınca huzurda devam etmez. Mütemadî bir huzur için bence sizi mütemadî bir arada tutacak çok ciddi bağlara ihtiyaç var. Dinin öne çıkardığı, değer verdiği şeyler, siz onları değersiz görüyor, kulak ardı ediyorsanız, Peygamber tavsiyesi kulak ardı ediliyor. O, bir mantığa dayanıyorsa ki, mutlak mantığa dayanıyor, orada mantıki bir hata yapıyorsunuz. 2- Sahibi şeriat tarafından onda bir bereket gözetilmişse, Peygamber'in tavsiyesine sırtınızı dönmek suretiyle kaybediyorsunuz. Üçüncüsü, izvac müessesesi akli-mantıki bir müessesedir. Muhakemeye dayalı bir müessesedir. İnsan kendi fikrini ortaya koymalı. Annesinin babasının düşüncesini almalı bu mevzuda. Bu iş beni ilzam eder. Sadece benimle alakalı bir mesele dememeli. Ne kadar çok fikir o işin içine girerse, daha sağlam bir neticeye, daha sağlam bir sonuca varır insan. İnsan sadece bir cesetten, bir cisimden ibaret değil ki. Onun ruhu var, onun kalbi var, onun hissi var, onun şuuru var, onun mantığı var, onun mahkemesi var, ideali var, gelecek adına beklentileri var, evladı var, çoluk çocuğu var, bir nesil meydana gelecek ondan. Bütün bunların hepsi hesaba katılarak ona göre karar verilmesi lazım. Teenni Rahman'dadır. Cenab-ı her şeyi imhalle yaratıyor, imhalle yapıyor, mükafatlandırırken imhalle, mehil vererek mükafatlandırıyor, cezalandırırken de mehil veriyor. Hemen birdenbire insanları bir suçlarından dolayı cezalandırmıyor, acele de şeytanlandırıyor. Acelecinin yaptığı iş başına döner, başına dolanır. Bu açıdan o mesele öyle aceleciliğe getirilecek gibi değildir. Üzerinde uzun boylu durulması, düşünülmesi lazım gelen bir husustur. Bu ayrılma iftirak olmayacak mı? Olacak o yani. Geçim olmuyorsa beraber, böyle kendi dini hayatınızı yaşayamıyorsanız böyle, tam kafanızı bulamıyorsanız, bir his istikameti içinde hayatı götüremiyorsanız, böyle zehir zemberek bir hayatı yaşamaktansa ayrılacaksın. Fakat bir ayrılma meselesi söz konusu olunca, Efendimiz sallallahu buyuruyor ki, ''Allah'ın en sevmediği mubah talaktır, boşanmadır.'' buyuruyor. Mubahların en sevilmeyeni. Sanki mekruhtur demek gibi bir şey bu, haramdır demek gibi bir şey. Yani zatında esas mubahtır onu yapmak. Çünkü zarret veya hacet onu gerektirdiğinde belki onu yapacaksınız. Fakat bilmelisiniz ki Allah'ın sevmediği bir şey. Orada hata edebilirsiniz, Allah'ın sevmediği bir şey irtikap ediyorsunuz demektir. Şimdi meselenin sonucunu da hesaba katarak başta çok akıllıca davranmak lazım. Meselenin yani o mevzuyla alakalı belki üzerinde ciddiyetle durulması gerekli olan şey bu. Bir ikincisi, İslam dünyasında Müslümanlar Müslümanlığı bilmiyorlar. İman esaslarını da bilmiyorlar, İslamiyet esaslarını da bilmiyorlar, İhsan ufundan da haberleri yok. Kalbi ve ruhi hayattan da haberler yok. Sadece bilme, nazari bilgi de kâfi değil bence yani. Müslümanlığın yaşanması, Müslümanlığı yaşayacak herkes. Ancak o zaman bir şey olur. Müslümanlık bilinmediğinden dolayı da tabii bazı şeylere katlanmasını bilemiyorlar insanlar. Diyelim ki birinin bir eksiği var, bir gediği var. Bu nasıl bir yolla giderler? Nasıl bir düşünceye sahip olursak bu problemin altından kalkarız bu mevzuda çok ciddi bir imalı fikir olduğu kanaatinde değilim. Belki bizim ruhumuza bugün yabancı ahlak hakim olmuş. Türkiye'de duruyoruz. Avrupa Birliği falan diyoruz. Gideceğiz. Acaba bozulur muyuz? Bozulmaz mıyız? Oysa ki çoktan bozulmuşuz biz. Kadın da serazat, erkekte serazat ve bir evler bir aşhaneye dönmüş. Baba kavas, anne de aşçı orada. Olursa çocuklar işte onlar da orada yemek yiyen, yemekhanedeki insanlar gibi bir şey oluyor. Böyle yuva olmaz yani. Biz gerçekten yuvasına bağlı kadın erkek gördük. Müsaadenizle burada bir misal dedeyim. Ben dedemle nenemi gördüm. Dedem çok şiddetli bir adamdı. Oldukça sert bir insandı. Abiddi, zahitti. Belki her gece elli vekatı yüz vekat namaz kılardı. Ben hiç güldüğünü görmedim dedeme. Çok ciddiydi. Evden çıkıp camiye giderken herkes böyle köşe bucak saklanırdı dedemden şamla geliyor diye. Annem de adı gibi büyük annem, anne derdi ki amcamla da yaka paça olurduk, benim annem senin annen diye. Tab adı gibi munise bir hanımdı, yumuşak. Bir kere Allah dediğiniz zaman 24 saat ağlardı, öyle bir kadın. Şimdi meğer bunlar öyle birbirleriyle imtisaj etmiş, kaynamışlar ki birbirleriyle. Annemden dinledim bunları, hep dua ediyor, Allah'ım diyor, beni bu adamdan bir saat geri bırakma, bahtına düştüm. Yani yetim kalırım diye ondan, beni bir saat bu adamdan geri bırakma, beni bir saat bu adamdan geri bırakma. Bir cuma gecesi annem diyor ki başındaydım, ben on aydan beri de hasta yatıyordu, deden de sağlam. Bana dedi ki bir su getir, felgün teyemimle namaz kılıyor, o vaziyetinde felç. Bir su getir abdest alayım. Abdest aldı diyor. Bir kahkaha attı diyor. Ondan sonra dedi ki, Dünyadan murat almamışız. İkimizin cenazesi de bu gece evde kalacak dedi. Ve ondan sonra Allah dedi yasağa düştü. Ben onun gözlerini kapatıyordum. Öbür odadan feryat koptu dedi öldü diye. Bir saat içinde bir cuma gecesi. Ben talebeydim her ayrılmıştım. Bakın bir de babamı söyleyeyim size. Ben bir kere babamı gördüm. onca beraber kaldım. Anneme karşı az böyle gözlerini arttı Erzurum'da öyle derler. Kaşlarını çattı azıcık. Sanki bir şey yapacak gibi bir tavır aldı. Fakat demek annem öyle kayınvalidesine lütf etmiş ki, öyle gönlüne girmiş ki, ona öyle bir sultanlık şey yapmış ki gönlünde. Büyük annem araya girdi. Dedi ki, dedi ona dokunursan dedi sütümü emeğimi sana haram ederim dedi. İşte uzun hayatları içinde gördüğüm göreceğim budur. Bu bizim genel kültürümüz. Onlar evlerimizde bizim birer emanettir. O onun bir emanet olduğunu bilmesi lazım, o da onun bir emanet olduğunu bilmesi lazım. Bu sağlam bir kültüre ve eğitime bağlı. O kültürün mektepte vermiyorlar. Bizim mekteplerimiz Rusocu bir felsefeye dayalıdır. Bohemlik felsefesine dayalı bir şeydir. Mektep onu vermiyor, sokak da onu vermiyor. Yuvada tamamen batı ahlakına yenik düşmüştür. O zaman yuvada huzur olmayacaktır. Onun için defaatla dedim ben. Ben günümüzde bazı delikanlıları ve bazı hemşireleri, bacıları evlenme rüştünü idrak etmiş görmüyorum şahsen. Onun için iki mevzuda hep ısrarım oldu öteden beri. Bir hacca giden insanlara diploma vermek. Hacca gidebilir bu adam. Çünkü hep yanlış yapıyorlar. İkincisi evlilik mevzunda diploma eline verilmeden evlenmeye müsaade edilmemeli. Var mı dinde böyle bir şey? Dinde böyle bir şey yok ama dinde cahil olmaya da cevaz yok. Bir milletin örfü var, adeti var, geleneği var. Bunlarla donanımı tamam değilse bu insanın, evlenemez bu insan. Çünkü sonra huzursuzluk olur. Biz hep Batı'yı söylüyorduk. Sait Ramazan Buti, Amerika'da %65 boşanma nispeti var diyor. İstatistiklere dayanarak söylüyor bunu. Biz bunları söylüyorduk. Kendi aile yapımız itibariyle de iftihar ediyorduk. Elhamdülillah biz de yok diyorduk. Geleneksel aile yapısı devam ediyor. E bize de sirayet etti. Neden? Çünkü mektep taşıdı onu bize. Televizyon taşıdı. Filmler taşıdı onu bize. Biz kendi değerlerimizden uzaklaştık. Kimse kendi dinini öğrenmeyi düşünmüyor. Ben dinimi öğrenme adına bir ilmahal üç defa okudum diyecek bir insan çıkar mı içimizde? Çok basit Arapça bilenler. Ben... Nimetül İslam'ı okudum diyecek, kaç tane insan çıkar içinizde? Mültegada, şu müna müfarekat, mü münakaatla alakalı şu hususları ben okudum yani. İzdivaçla alakalı şu hususları okudum. Kaç tane insan çıkar? Biz bu kadar kendi kültürümüzden, kendi geleneklerimizden, kendi anaerlerimizden uzaklaşmışız yani. Bir şey bilmiyoruz. ve Dolayısıyla, bakıyorsunuz bir yerde kırılıyor o, kırılmalar oluyor. Çünkü kırılmaya zaten müsait. Çatlamalar oluyor. Dolayısıyla ve çoluk çocuk ortada ikilem içinde kalıyorlar. Baba anneye düşman, anne babaya düşman. Çocuklar da bir tercihte bulunuyorlar. Ya onu seçiyorlar, ya onu seçiyorlar. Ama şurası bir gerçek ki, kavga eden anne ve baba taarruz ve tesaküt ağında kendi değerlerini aşındırıyorlar, yıpratıyorlar. O onu olumsuz bir şey söyler, o da onu olumsuz bir şey söyler. Unutmamak lazım. Dilimizi öğrendikleri gibi, tavırlarımızı öğrendikleri gibi, hayatı bizden öğrendikleri gibi, ahlakı da bizden öğrendiler. Ben eşime bir şey söylediğim zaman, eşim bana bir şey söylediği zaman o çocuklar onları öğrenerek yetişecekler. Demek ki bu adamın gözü dışarıdaymış, demek ki bu adam havaiymiş, demek ki heva ve hevesine göre yaşıyormuş, demek ki öbürü öyle yaşıyormuş falan diyeceksiniz. Birbirinizin değer ve kıymetlerini ayak altına alacaksınız. O çocuklar annelerine ve babalarına değersiz nazarıyla bakacaklar. İkisi de evlatları nazarında kredi kaybedecek. Ve dolayısıyla millet kaybedecek. Annesini, babasını daha onlar hayattayken yitirmiş, anneli, babalı bir sürü yetim yetişecek ortada. Annesine, babasına güven olmayan insanlar. Bu Amerika toplumunu tahil ettiğiniz zaman, istatistiklerde karşınıza bu çıkar. İngiltere toplumunu tahil ettiğiniz zaman karşınıza bu çıkar. Bu da meseleyi baştan ele aldığımız zaman düşünmeden, taşınmadan, mantığa müracaat etmeden, annenin babanın düşüncesini almadan meseleyi hissi olarak ele aldığımızdan dolayı bir hissiyle gelen şey sonra bir hissiyle önüne katıp her şeyi götürüyor. Bu açıdan, baştan mesele din açısından ele alınması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vaziyeti esaslara riayet edilmesi lazım. Hep arz ediyorum, akli ve mantık olması lazım izdivacın. Bazı yerlerde, bazı suslarda yanılmışsın. O zaman da firasetini, kiyasetini kullanacaksın. Yumuşatmaya çalışacaksın, bilgilendireceksin. Acaba dinde nerede hata yaptım ben? Kendi boşluklarına bakacaksın. Kendi eksik yanlarına bakacaksın. Kırılma noktalarını tespit edeceksin. Oralara bir şeyler yapacak, kırılmamasına dikkat edeceksin. Ve unutmayacaksın. Onlar Allah Resulü'nün beyanıyla Veda Hutbesi'nde emanet ettiği şeylerdendir. Onlar sizin nezdinizde emanettir buyuruyor. Ve unutmamak lazım onlara karşı yapacağınız her şey emanete hianettir. O zaman doğru dürüst düşünün, doğru dürüst iş yapın, emanetullah ihanet etmeyin. Hep şunu söyledim çevremdekilerine. Böyle bir şey yaparken ben beni seven, beni gözü kadar aziz bile insanların mülahazalarını alarak yaparım bu mevzuda. Çünkü onlar beni benden daha iyi düşünürler. O mevzuda ben hislerime yenik düşebilirim, bir an bakışıma yenik düşebilirim, başka şeye vurulabilirim, başka bir şeye tutulabilirim. Öyle değil oysa ki bu mantıki bir meseledir. Beraber el ele tutacaksınız, bir hayatı beraber paylaşacaksınız, bir hayatı beraber götüreceksiniz. Ve bu hayatınız dini olacak sizin. Hayatınızı yaşarken dini yaşayacaksınız. Ve çocuklarınıza dini miras bırakacaksınız. Torunlarınız olacak sizin. Nesliniz, sülaleniz devam edecek ama iskamet için de devam edecek. Evet, başkasının bakışını, görüşünü, takdirini değerlendirmesini tercih ederim. Kendi isteklerimden sarfı nazar ederim. Ee, üzülüyorum çok çünkü bir taraftan kadını putlaştırmak istiyor feministler, beli tarafta bizim bazı kimseler hoyratça kadına karşı davranıyorlar. Kendi bilgisizliklerini bir hınca, bir hışıma çevirip kadının başına, Dolanıyorlar O da ayrıca böyle dikkatime dokunuyor Bazen ağlayasım geliyor Onların o rakika hallerini Böyle düşündükçe ağlayasım geliyor Annem kanayak derdi onlara böyle Kanına gireceksin Ondan sonra da tehdit edeceksin onu Ve tabi bu arada Zevil olup giden çocuklar oluyor Hakkınız yok Bunlara Allah'tan korkun, haktan korkun Yaşadığı bağlara rağmen asla yolundan dönmemiş, hep iman demiş, hizmet demiş, hep aynı noktaya parmak basmış kılıyoruzsunuz. Bizlerse çok defa, şahsi ve dünyevi meselelere ufak bir takım zorluklara takılıp kalıyoruz. Onların bu derecedeki sadakatleri, ismarlama insanlar olmalarında bizim olmayışımız da irademizin hakkını verilmekten bu kaynaklanıyor. Etevila sorunun içinde söylediğiniz o şey onu belki iyi tespit etmek lazım. Çok doğru, hakikaten. Tavisiz yaşamış, çok vedakarca yaşamış, peygamberane bir azimle, bir kararlılıkla, bir tavırla yaşamış denebilir. Peygamberane deyince, peygamber demediğimiz bellidir burada. Yani sadıktır, emindir, belli ölçüde, peygamberlerin altında bir çerçevede, ısmet sıfatı vardır, masumdur. Fethanetini bu istikamette kullanmıştır ve mesajını sunmadan bir an geriye durmamıştır. Enbiyâ-i mahsus bu sıfat Hamse diyelim. Bu beş hususiyet, özellik, aslında din-i İslam'a hizmeti deruhte eden herkes için çok önemlidir. Belki başlarının sırrı da büyük ölçüde, ilahi teveccühün sırrı da ya da o türlü şeylere takılıp kalmamanın sırrı da onda. O zat öyle bir azimle yürümüş. Kendince bizim kıssaslarımız kriterlerimiz içinde değil. Kendini o evsafı âliyeyi belli bir dönemde kâmilâne, tamamiyet içinde haiz olmadığını görmüş. Ben o döneme tevbe ediyorum demiş, istifare ediyorum demiş. Aslında bizim açımızdan meseleye bakılacak olursa, o dönemde de alem İslam'ın kaderini düşünmüş, ama bir devlet-i âliye var, yani imparatorluk gibi bir şey var. Bu imparatorluk çerçevesi içinde, imparatorluğun getirdiği hususiyetlere göre, o bünyede bulunan insanların durumlar nazar itibara alarak, imparatorluğun mevcudiyetini de esas nazar itibara alarak, bu dönemde öyle bir faaliyet içinde bulunmuş. İçinde Kürd'ün, Arap'ın, Acem'in, Laz'ın, Çirkezin, Rum'un, Bulgar'ın, Yunan'ın bulunduğu bir devlet. Kocaman bir devlet. 11 milyon safkan Türk var, 250 milyon reaya ile beraber insan var. Şimdi böyle bir dönemde düşünürken insan herhalde işte biraz da konjektürel düşünme, öyle düşünmeye gerektirir. Onun için meşrutiyet yıllarında o adeta bu teşkilat-ı muhsusunun bir adamı gibi dolaşmış hep, işte o şeyi Şam'daki kudbesi de o esnada olmuş. Aynı zamanda şeyde aşiretlerle, kabilelerle görüşmeleri falan hep o döneme rastlar. O dönemde işi bir yönüyle kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Ama ne iddiaçların hesabına çalışmış ne de başkaların hesabına yani o devletin hesabına bu devlet ayakta kalsın demiş, payeder olsun demiş. Fakat şartlar değişince, iş başkalaşınca, bundan sonra başka tarafa yönelmiş burada. Bu ikinci kez yöneldiği şeyi çok isabetli görüyor, çok daha iyi anlıyor ki esas milletin problemi din problemi, iman problemi. Bu problemi kökünden halletmeyince keseyi tutup hapishane hatrlarında acı bunu itiraf ediyor. Başka problemler halletmek mümkün değil. İman problemi. Ve yine layıkalarda kendi ifadesiyle vefat eden 40 insandan iki tanesi ancak kendisini kurtarmış diyor. Demek şüphesiz, tereddütsüz böyle iz anla iman değil, imhalütesi ötesi iz anda ahirete giden iki insan olmuş. Öbürleri Allah-u düşmüşler, belki devrilmişler, belki sukut etmişler, belki bir çukura yuvarlanmışlar. Allah bilir bilemeyiz o zat vermediğine göre biz de veremeyiz, selayet değiliz. Şimdi bu ikinci dönemde bana öyle geliyor ki, işte peygamberane duruş, tavır, kararlılık çok önemli. Başka vesileyle bunu bir iki defa arz ettim. Salih Özcan Allah afiyet, daim ihsan etsin şimdi Ferşan'ın geçen de, o bana ağladı, ben onu ona ağladım. telefonda hatırlarsınız, onu da söyledi orada. Askerlik öncesi Edirne'deydim ben oraya gelmiştim. bana giderken bir şey söyledi. Ben hiç unutmam yani. O düşünün 45 seneden fazla oldu. O laf, hiç unutmam. Bana dedi ki bu Bediüzzaman Risaleler imana mütalik yazdığı şeyler olmasa bile dedi. Günümüzde Müslümanlara hizmet adını ortaya koyduğu düsturlar onun bir büyük müceddit olduğunu gösterme açısından yeter dedi bana. Çocuktum. Bana çok tesir etti bu. Önemli. Fakat ben sonra onun yerine de başka şey koydum kendimce. Ve zaman imana müteallik meseller yazdı. Çok kimse onları okuyarak, Allah'ın izniyle imanıyla takiki imana giden yola girdiler. Taklitten sıyrılmaya çalıştılar ve çokları muvaffak oldu. Çokları da yollarda, o istikamete yollarda okuyorlar, müzakere ediyorlar. Ve öyle bir atmosfer oluştu ki kendi ifadesiyle isterseniz ifade edelim. Duysalar ki bir yerde bir eser çıkmış, okuyanlar iman ediyor, kuvve maneviyeleri manevi evet. takviye edilmiş olur. Bu da onun psikolojik şeyi, tesiri kitleler üzerinde. Bu tesir Mevdudu üzerinde de görülmüştür, Hasan Elberna üzerinde de görülmüştür, Turabi üzerinde de görülmüştür, dünyanın değişik yerlerinde. İslami tecdit hareketlerinin başında bunlar herkesin üzerinde görülmüştür okumasalar bile eserlerini, anlamasalar bile, duysalar ki Türkiye'de bizzat çıkmış böyle, bir kısım eserler yazmış, üniversiteli gençler, liseli gençler onu okuyunca, takviki imanı kazanıyorlar. Küve-i maneviyeler takviye edilmiş olur. Yıkılmış ümitler derlenir, toparlanır. insanlar da yeniden bir azim, bir kararlılık tetiklenmiş olur. Yani, Bediüzzaman'a bakarken sadece onun alfa tesirinin bulunduğu yere bakmayacaksınız. Yani, onun alfası var, bettası var, gaması var da dünyanın çok uzak yerlerde bile, bölgelerde bile Hz. Bediüzzaman bilahazasının büyük tesiri olmuştur. O zatın böyle kararlı duruşu. İşte o duruş açısından Bediüzzaman imana ait eserler olmasaydı onlar çok önemli. Bu lahikalarda olmasaydı bence onun başından sonuna kadar kararlı bir duruşu vardı onun. O duruş bir mücedit olarak yeterdi evet, bir zamanda. Hiç tavrını değiştirmemiş. Şimdi bu gücün nerede koştuğu koşsun. Ben ale kadar etmez. Yeni istiklali çıkardığı dönemde Mehmet Şevket, Hazretlerinin Rusya'dan dönüşüdü. toğu Almanya, işte Batı Almanya. Buradan geçtiğinde böyle kalpaklı, malpaklı mehip sizin de böyle Ustad'ın her şeyini seversiniz de yani. Bir de böyle şirin görünme, gözünüzü doldurma şey var. Onu, o posteri basmıştı. İstiklal'ın kapağına basmıştı 60'lı yıllarda. Sonra altına şunu yazmıştı. Türkiye'de dinsizlerin planlarını alt üst eden adam. Evet. Önemli bir şeydir. Benim yani gözlerim dolmuştur onu görünce. Şimdi o duruş çok önemlidir bana göre. İçinizde varsa yani, karakterinizde varsa bu, Tabi civilliyette önemli bir şey yani. Yani özel yaratılma, son o yaratılmanın gelişmesi, inkişarlık karakter diyorsak Varsa hep öyle durursunuz yani. Kendinize zıt bir tavır alamazsınız. Kendinizle çelişebilecek bir tavra giremezsiniz. Hele bu mevzuda asla mütemadi olamazsınız. İnsan bir tabiatı, bir karakteri varsa... İnhiraf edebilir, düşebilir yani Adem Safiyullah'tır Fakat bir memnu meyvede İştihat hatası yapmıştır Vaktinden evvel Vakti iftar demeden elini uzatmıştır Ve bundan dolayı onun için bir zelle sayılmıştır bu. Ama Bir insanda o karakter varsa Mütemadi olmaz Onun için hemen doğrulmuş Hemen tevbe etmiş, kurtulmuş Onun için hallaç ki İtaatı Adem'den öğrenmek lazım Orada bir ters bir şey söylüyor. Sadakati da şeytandan. Bildiğim bildiktir deme. Belki şöyle deseydi daha iyi olurdu bana. İnadı şeytanla vermek lazım. Çünkü inat, inadın da bir güzel yanı vardır. Hakta, sebatta diyoruz, Üstad'ın verdiği ölçüler içinde. Bu batıl da sebat etmiş başlığı. Her neyse, yani bu bir değişiklik yaşamıyorlar bunlar. Hele mütemadi bir değişiklik aslında onlar için söz konusu değil. Duruşları çok mükemmel. Evet bir kere o peygamberane duruş önemlidir yani o zatlarda. Hiç hadiseler, fırtınalar onlara tesir etmez. Daima onlar böyle yol kenarlarında yol gösteren müşir şeyler gibidir. İşaret levhaları gibidir. Hep millet onlara bakar onlara göre böyle doğru yolu bulur. Bunun bir miktarı misyonuna göre Cenab-ı Hak onun cibilliyetindedir yani, onun tabiatında, özel yaratılışında vardır, enbiya gibi onlar. Onları da asfiya kabul edebilirsiniz. Hz. Üstad kendisi hiç asfiyat demiyor yani. Fakat sizin öyle demenizde bir mahsur yok. Birisinin gıpta damanı tahrik edeceğiniz yerde sobunuzu bilirsiniz siz yani, Bu ayrı mesele de. Fakat içinizde öyle bir kanaat taşımanız sizin için mahsuru sayılmaz. Çünkü orada büyük bir iddia yok. Mesih demiyorsunuz siz ona. Bütün vazifeleriyle Mihti'nin şahsıdır da falan da demiyorsunuz. Siz ona şahsen sen işte o zatsın filan deseniz günaha girmezsiniz. Çünkü ondan evvel gelen nice kimselere biz söylüyoruz yani. Geçen de ben Fatih'te olabilir dedim. Niye olmasın ki? Allah Resulü nimel emir diyor yani. Siz kim oluyorsunuz ki onu reddedersiniz. Adı da Muhammed. Evet. Bunun gibi. Fakat hani bir de şunu görüyoruz. Yani Hz. Üstad tek başına kalmamış. O yanındaki o halis talebeler, o saf talebeler. Eğer o peygamberane azim ve kararlılık içinde duruş içinde olmasalar da yine bir şey olmazdı. Yine kendisi ifade ediyor. Ben memleketimde ve İstanbul'da buradakinden çok fazla dostlarım, taraftarlarım olduğu halde burada siz işte ben şöyle zayıf, siz şu kadar az, sizinle yaptığım hizmet On kat daha fazla oldu. Hiç şüphemiz kalmadı ki bu sizdeki ihlastandı diyor. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz. Beni de tam ihlasa sokarsınız diyor. Şimdi bunlar ne mümaşattır ne bülbülah pöhpöhtür. Çünkü o çok ciddi bir adamdır. Ama bir şey var yani. Çok iyi örnek olmuş bu etrafındaki insanlar. Yani kimden kime kadar Hulusi Efendi'den makamı cennet olsun. Hoca Sabri Efendi'ye kadar bir ikinci fasıl gibi sayılır yani Hafız Ali'den Hasan Feyzi Efendi'ye kadar güçlü çakında Çakın'dan Mustafa Sungur'a kadar bunlardan bazıları ben Hoca Sabri Efendi görmedim ama Hulusi Efendi'yi gördüm tahir Mutlu'yu gördüm yani Zübeyir Abi'yi gördüm bunların hepsi kendi çapında belli hakikati temsil etme adına çok sadık, çok vefalıydılar yani e bugün hayatta olanlar da 3-4 tane insan var yani o sadakatin, o vefanın o tebliğ ruhunun, o Hakk'a aşinalığın, adammışlığın çok ciddi temsilcileri sayılırlar. Demek ki yani ölü olmayan insanlar da her bir yerden gelmiş. Ve Gündüz at bir yerde, PTT memurluğu yapıyormuş. Sungur abi bir yerde yani kaçmış gelmiş. Öbür zat şeyi arıyormuş, Hulusi Efendi gelmiş, tat Hazretleri'ni bulmuş, bir subaymış, durmuş. Yefet abi bir subaymış gelmiş, arkasında durmuş bunun gibi. Sabri Efendi ciddi bir insan. Çok varla layıkalarında mektuplarını okuyunca anlıyorsunuz. Hukufu var, kalemi var. Bazen yarım sayfa, bir sayfa adeta bir cümle kuruyor orada. Yani, kusursuz bir şey var, bir üslubu var, bir ifadesi var. Bu, bu değişik alanlardan gelen bu insanlar yüreklerini koymuşlar ortaya, sahip çıkmışlar o meseleye. Hepsi adeta Peygamberane bir azim içinde o meselenin temsilcisi olmuşlar. Demek ki yani cibilliyetinde var yok fakat hani bir inkişaf meselesi, bir gelişme meselesi de var Allah'ın izniyle. Dolayısıyla hiç yılmamışlar. Ben öyle bazıları çok küçük meselelerden dolayı küçük birer itizal yaşasa bile farklılık. Onlara da ben tabiatım icabı biliyorsunuz bir şey demiyorum yani. İsimlerini bile söylemiyorum. Hakkınızda nefsi şey olabilir. Nefsi zem hasıl olabilir. Evet Ona meydan vermemek için isim söylemiyorum. Olabilir. Fakat bunlardan hiçbirisi, hatta o devrisalet benaydı olduğu ölçüsünde de irtidat değildir. Belki bazılarında benimki daha iyidir yani, benimki daha güzeldir. Böyle biraz beni dinleseler daha yararlı olur falan gibi mülazalara bağlı her insanda düşünülebilecek şeylerdir. Haşa Raşit Halifeler Efendilerimizi ben Kimseyle mukayese etmek istemem. Ama Hz. Ali ile Hz. Osman Efendimiz anhıma, ecmain, onlar bacanaktırlar. Fakat çok aralarında hırgür olurdu onların arasında. Böyle deyince siz haklarında bir şey düşünürsünüz. Hakkı arama hırgürüydü bunlar, iştahat hırgürüydü yani. Kendilerince işte doğru budur, mülazasına bağlı bir şeydi. Hırgür demek bile doğru değil, haşa. Onlar yüksek iştahatlarını ortaya koymak belki daha doğru, onu öyle tavsiye edelim. Öyleydi, öyle olabilir yani. Bu Hazreti pir Muga'nın çevresindeki insanlar arasında da o kadar şey olabilir ama fakat bu duruşu takdir etmemek mümkün değil değişik zamanlarda. Sübeyr Abiden tahir Mutlu'ya kadar, onlar Hulusi Efendi'ye kadar. Hatta hatırlarsanız ya, 85 senesinde Hulusi Efendi, bir de küvete düşmüştü, ayağında bir şey olmuştu. Ben de aranıyordum, sıkı aranıyordum. Mehmet Bey ile gitmiştik oraya. Son görüşüm olmuştu benim ağabeyim. Orada böyle biraz itaplı da bulundu. Dedim abi kusura bakma dedim, ben arandığım için size bir şey bulaştırırım diye gelmiyorum dedim. Ne bulaştıracaksın dedi bana filan. Yani gel demek gibi bir şey yaptı. işte son gidişimiz oldu hacca gittik sonra. Saçtayken o vefat etti, makamı cennet olsun Şimdi biz oturuyorduk orada Mehmet Bey ile. Üstad Hazretleri diyor ki hani bende de bir lokka bal vardı diyor. Bütün şuuru selase de ben birer kaşık kardeşlerime ikram ettim. Bakiyesi var, daha ne kadar devam eder bilemiyorum. O bal Üstadımız vefat ettikten sonra kalmış düşünün bak 60 senesi. 85 senesi, 25 sene vefaya bakın. Getirdik kaşığın ucuyla. Bana dedi, bu üstadımızın o balı dedi, ben mazmur dedi, ben yuttum onu ben tabi, ince hesabım yok, kaba hesaplı bir adamız. Mehmet Bey'e de verdi orada, o da ondan ispat etti, o da ağzını aldı, ben de o da yuttu zannettim. Meğer dışarıya çıkınca o bir kağıda koymuş onu, çocuklarıma yutturayım mı demiş. Ben o haline bile abinin hayran oldum, o haline bile. Günümüzün insanları açısından huy, karakter, inkişaf etmiş civilliyetler olarak çok farklı insanlar. Bu dinin tarifinde tefsicilerin durduğu gibi, din onlarda bir tabiatı sani haline, sâni haline gelmiş. İkinci bir tabiat, ikinci bir derinlik haline gelmiş. Elbette ki bu fahrılık kendisini her zaman hissettirecek yani, hissettiriyordu. Onları görünce işte öyle bir fahrılık içinde görüyordunuz. Ve yine hep arz etmişimdir size, Tahir abi baktığım zaman da ben, benim nazarımda bir kutul aktap temellül ederdi yani. Konuşmaları böyle onun. Güldüğünü hiç hatırlamam ben abiyle Çok beraberliğimiz oldu. Güldüğünü hiç rastlamadım. Mutlaka gülmüştür ben. Böyle o gülmesi, mülmesi, konuşması bile semavi gibi gelirdi bana. Gökte planlanmış, yapılmış, inşa edilmiş, yere inmiş bir adam gibi gelirdi. Çevresi hep böyleydi ya yani Nazat'ın. Bu insanlar sarsılmamışlardı herhalde, iradelerin hakkını vermişlerdi devamlı, kendilerini zorlamışlardı, çok kolay değildi. Onlar Allah'tan öyle istemişlerdi, Allah da istediklerini geriye çevirmemişti. ''Ödvûûnâs <gülüyor> seciblâkûm'' demişti onlar, ''Bizi bu davaya hadim kıl'' demişlerdi, Allah da halis hadimler kılmıştı onları. Hayatlarının sonuna kadar onu devam ettirmişler artık. hiç kusur etmeden. Bir hususu yine tekrar etmişimdir. Bir daha müsaadenizle tekrar edeyim. Yani uzun bir süre, 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, bugün hayatta olanlara baksanız yani. Diyelim ki 50'li yıllarda, 48'li yıllarda Sungur abiler tanımışlarsa bakın kaç sene olmuş yani. 55 sene biliyor musunuz? İçinizde yok o yaşta, insan yok. Yani düşünün bir insan 55 senedir başını bir eşeğe koymuş. 55 senelik secdede gibi bir şey bu yani. Aza kolay bunlar. Ya i̇şte öbürler de öyleydi yani, vefat edenler de öyleydi, hayatta kalanlar da öyle bugün. Bugün 70 yaşın 80 yaşında o son, son şeyler, temsilciler, şahitler, 80 yaşında hepsi. Fakat bunlar çok ciddi bir vefa hissiyle hala yerlerinde duruyorlar. Ufukları neyse yani Cenab-ı Hak onların yetiştikleri ortam neyse, kendi ortamlarından aldıkları kültür neyse o kadar onun hakkını veriyorlar, kusur etmiyorlar. Şimdi geri kalmamak için bence günümüzün nesilleri de iradelerin haklarını verip onlardan ayrı düşmemeye bakmalılar. Yani bir tanesi bir yere gidince orada bir fırtına koparıyor. Hemen bakıyorsun orada bir değişim oluyor. Bu açıdan kıvam çok önemli. İradenin hakkını vermek çok önemli. Biz o azim, o kararlılık içinde olursak Allah'ın izniyle, Cenab-ı da o işi bizim tabiatımız haline getirir. Biz de sarsılmadan dururuz, yılmadan dururuz, şikayet etmeden dururuz belayı ahitmeden ah etmeden dururuz. Ah edip ah yara, etmeden dururuz yerimizde dimdik. Eğildiğimiz bir yer vardır. Eğilmeye devam edeceğiz. O da Allah karşısındadır. Onun dışında eğilmeyiz. Hep dimdik dururuz. Allah'ın izniyle, inayetiyle. Dimdik durmayı Allah muvaffak eylesin. Senin soruna cevap bulmata biraz zorlanacaksın. Hocam, küçük meselelere takılmaktan nasıl kurtulabiliriz? Küçük meselelere takılmak küçük insanların işi. Bence takılmamak lazım yani. Biz büyük şeylere talibiz diyelim. İnşallah öyle olur. Bir Ali himmet olma bizim için hedef gösteriliyorsa şayet, dünyayla uğraşma hedef gösteriliyorsa, bu dinimizi Allah'ın izniyle insanın miktar tablosunun gösterdiği hedeflere Ulaştırmayı, gayeyi hayal edinmişsek şayet Bizim kendi benliğimize bağlı Hareket etmemiz mümkün değildir Çünkü gayayı hayal var Ne nisyan var ne tenası var E nelerin etrafında dönmenin alemi nedir yani Buyuruyor ki insanlığın iftar tablosu Benim ismim güneşin doğup battı her yere ulaşacaktır Kutuplara kadar ulaşacaktır Dünyada namı ı Muhammed'in ulaştırılması Sallallahu sellem, Gerekli bir sürü insan var yani neden biz o mevzuda programlanmış gibi adeta, kilitlenmiş gibi onun üzerinde durmuyoruz da ciddi bir konsantrasyon içinde böyle küçük meselelere takılıyoruz. Başım ağrıdı, dişim ağrıdı. Şahsi meselelerim, problemlerim oldu. Aile problemlerim oldu. Çoluk çocuk problemlerim oldu. Böyle düşünmemişler ilkler yani. Yine isterseniz Sungur abi diyeyim ben? Sungur abi Öğretmen kaçıp geliyor Üstad'ın yanına. Babası unutanma imkanı oldu. Bahsetmiştim size. Babası gelip götürüyor. Bir daha kaçıp geliyor. Uzun zaman bu yengemiz hanımı, abiye karşı tavrı oluyor. Ahmet bir yerde düşüyor. Biraz sahipsizlikten diyorlar. Gözü sakattır büyük oğlunu. Diğer çocuğu da ben kestihane pazarındayken Nur Sungur'u getirdi. Abi orada bana teslim etti. Şimdi o baba öyle bir antipati duymuş ki abiye, onca zaman, hep böyle sop soğuk yani bir baba, sop soğuk bir babaya rağmen, adam kaçmış kaçmış gelmiş Sıdh Hazretlerinin yanına. Bunlar hafif almacık şeyler değil. Bunlar çok küçük insanların işleri. Hiç küçük şeye takılmamış. Ahmet'e takılmamış, Nusungur'a takılmamış. Nurhani bir annesi vardı. Beni de evladı gibi bilirdi. Makamı cennet olsun. Ben ayrılmadan Türkiye'den 99'da zannediyor o aylarda vefat ettiydi. Evladı gibi severdi öyle. Ayrılıp kaçıp kaçıp gelirdi Yani üstadın yanına geliyor. Nerede tercihini kullanacağını biliyor yani. Ve hepsi de öyledir onların. Ve size yine anlatmışımdır. O bir birinci vardır. Karadeniz'de Nazlar'dan bir insan. Evlendiği gün zifaf gecesi gelin duvaklı bakıyor böyle diyor ki Üstadımızın benim hizmetme ihtiyacı var, ben burada ne yapıyorum? Öyle size derlerdi yani 58-59'u yıllarda. Dönmüş gelmiş Üstad Hazretler'in yanında, o gelin hala duaklı bekliyor derlerdi. Tercih önemli bakın. Şimdi ben demiyorum size eşlerinizi bırakın, çocuklarınızı bırakın. Fakat bir yerde çok önemli takdirlerde bulunmuş insanlar var yani. Küçük şeyler hiç takılmamışlar. Dinimizin dışında her şey çok küçüktür yani. Biz her şeyi dinimiz için yaparız, büyük dava için. Okumadı onun içindir kariyeri yapmadı onun içindir, hoca olmadı onun içindir. Her şeyi ona bağlarsanız, her şey ibadet içinde bir yere oturur. Fakat bu küçük şeylere, o küçük şeylerden dolayı bağlanırsanız, kendinizi küçültmüş olursunuz. Biz Allah karşısında küçük olalım, yüzümüz yerde olsun da, fakat dava, davaya merbutiyet açısından o yüce kayayı hayal açısından bence büyük şeylere himmetimiz var. Yüce şeylere dilbeste olalım. Allah ona göre bize değer verir. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyetiniz o ise şayet bence. Siz büyük şeyler peşindesiniz. Şimdi buna kıyas ederek bence günümüzde işlerimizi tasnif etmemiz lazım. yani Ne nedir yani? Neyi nereye koyalım? Kaç numaraya koyalım bunu? Birinci numaraya neyi yerleştirelim biz? Neyi iki elle sahip çıkalım? O diyor ki iki elimiz var. Dört elimiz olsaydı bu iş ancak yeterli diyor. Demek ki dört elimiz bile olsa işte o iş ancak yetiyormuş biz. Öbür şeylere gelince onlar tabiatın ihtiyaçlarıdır. Tabiatımızın ihtiyaçlarıdır. Bu tabi ihtiyaçları gidermezsek açlık gibi, susuzluk gibi, dinlenme gibi, istirahat gibi onu yapamayız yani. Bunlar isterseniz bunlara Defi hacet kabilinden şeylerdir diyebilirsiniz. Ama asıl gayeye gelince ilahi kelimatullah'tır. Onun neticesi de rıza ilahidir. Namı Celili Muhammed'in dünyanın dört bir yanında şehval açmasıdır. Başka gayemiz olmaz. Başka gayeye bağlanacak kadar Allah bizi deni yaratmamış. seni takvime masal yaratmış. Bir paye vermiş bize. Bu payenin gereği onu ona karşı ona sadakatle yerine getirmek üzer. Uzatlar böyle hareket etmişler. Uzatlarla beraber bulunmanın yolu onlar gibi davranmadan geçer. Hocam bir sohbetinizde sahabe ruhlu insan görmek isteyen doktor Sadullah Nutku'yu görmeliydi buyuruyorsunuz. Hatıralarınız ışığında Sadullah Abi'yi anlatır mısınız? da bazen münasebet geldikçe kendim de konuşuyorum da. Fakat meseleyi öyle hatıralara bağlayarak anlatmak çok hoşuma gitmiyor. Geçen de başka bir münasebetle de arz ettiğim gibi iki hususu evvela tavsiye edeyim. Safvet evveldekilerin hepsini görmek mesel olmadı. Geçende bazıların adlarını söyledim, onları gördüm. Bana çok hususi geldiler. Hususi donanımlı. Ümmissi de öyle geldi. Biraz okumuşu da öyle geldi. Alimi de öyle geldi. Fünonu müsfete tahsil etmiş olanı da öyle geldi bana. Çok hususi donanımlı geldiler. Belki günümüzün insanları gibi çok fazla lafazanlık bilmiyorlardı. Öyle bizim gibi kaynaklarla kendilerini ifade etme gibi bir zaafları, lüksleri de yoktu, fantezilerde de yoktu. Fakat bayağı kitabın ortasından mülahazalara sahip insanlardı. Allamenleri çok geride bırakacak insanlardır, hususiyetleri vardı. İşte o gün demiştim yani tahirin i Mutlu da onlardan. Hoca Sabri Efendi lahikalardaki mülazalarıyla tanıyoruz. Rüsi Efendi'yi tanıma nasip oldu. Nüktedan kalender bir insandı. Üstadım bey diye hitap etti. Mektubatın muhataplarından biri. Refet Bey. görme tanıma imkanı oldu. Hatta burada bir iltifatın edildi. Ben vefat ettiğim zaman cenazemi Fethullah Hoca'yı yıkasın diye vasiyet etmişti ama arkadaşlar ne mülazayı binaat söylememişlerdi zannediyorum. Ben unuttum ben şimdi. Defnedildikten sonra mı haberim oldu? Ne oldu? Öyle bir muharifeden dolayı. Bunların hepsi benim gözümde çok büyük insanlardı. Zübeyir Günüze da onlardan bir tanesi olarak müteal edebilirsiniz. Mutlaka hepsinin diğerine nispeten faik bir yanı, bir de belki ben değerlendiremem dünyanı vardı. Bir, Hepsini tanımadığımı ifade edeyim. İki tanıdıklarımı şu son cümlem içinde onun ifade ettiği manaya bağlayarak açayım. Hepsini onların kendi konumları, değerler itibariyle değerlendirecek güçte de değilim ben. Onlardan biri olman lazım ki değerlendirebilsin. Yani bu Saitle Ebü'l Hasan Karakani birbirini değerlendirir. Beyazlı İslamlı ile Ebü'l Hasanlı Karakani birbirini değerlendirir. Veya şehri tanımış Ebu Hasan'ın Karakhani'yi, masır olmuş. Bunlar birbirlerini değerlendirebilirler ama fakat ''Lestu enebi ehlim'' Ben o işin ehli değilim. Bir de onun bilinmesi lazım. O zaman ben söylersem ne söylerim? Kendi mülazalarımı, duyduklarımı söylerim. Sami'nin o mevzuyu değerlendirmesine havale ederim yani. Şimdi bir tahir Mutlu derken, sesi, sözü, bakışları, böyle huzurdayken bile gaybiliği yani, sizin yanınızda orada değil gibi bir alem içinde bulunması, bütün bunlar gördüğüm şeylerdi benim. O ne bir medrese tahsili vardı, köyde neşet etmiş, bütün bildiği şeyler, risalleri okuyarak elde etmiş. Hazreti Üstad'ın huzurunda oturarak, yaşına başına rağmen ona hizmet ederek, ona abdest suyu hazırlayarak, yemeğine yardım ederek, tarlaların, risalelerin basılması için satışa çıkararak, hep yanında, arkasında bir destekçi gibi olmuş. Hoca sabri ilmi olan bizzat Türkçe'yi çok iyi bilenlerden birisi o döneme göre, arızasız, kusursuz, tekellüfsüz, tasannusuz maksadını anlatanlardan, samimi içinde olan her şeyi açığa vuranlardan. bu da önemli bir şeydir. Biz de yapabiliriz bazı şeyler belki fakat çok defa bağıştan yağ yakarız. Abartırız çok, şişiririz. Öyle samim ki her sözünün hesabını Allah'a vermeye hazır yazmıştır her şey, yazdığı her şey. Öyle birisi. Hulusi Efendi'ydi onun yanında öyle birisini görebilirsiniz. Üçlü çakını öyle birisi görebilirsiniz. Birisi... Benim nazarımda yakışıksız bir söz söyledi ama ben Milas Zahar İbrahim, Nur yazmışlar, öyle görebilirsiniz. Yani bunlar çok faik insanlardı. Sadullah Nutku da bunlar içinde ama fakat o Turabi'ydi, Turabi'ül Meşrepti yani. Kendisini çok iyi nefret bilmiş, hiçbir şey bilmeyen bir insan gibi davranırdı. Tabii davranışlarında da var bu. O bir yerde Havran'da hekimlik yaptığı dönemde ben Edremit'e daha sonra gittiğim yıllarda Havran'ı, Edremit ara Havran seyahatini eşekle yapıyor doktor orada. O zamanlar araba var yani bir hükümet hekimi, tabibi bir arabaya binebilir orada. Sonra 10 kilometrelik bir yer zaten yaya bile gelip gidebilir. Fakat insanların iftar tablosu hazme nefsetme etme mevzuunda ümmetine örnek olsun diye işleye bindiği gibi o da o seyahatı işlekle yapıyor. İşleye binip gelip gidiyor. Yani bakınca sindirmiş bunu kendi içine sindirmiş. O kendisi çok iyi anlardı. Sahasının çok iyi uzman olduğunu söylerlerdi. Elbabı söylerdi doktorlukta. Fakat ben kendisine bir konuyla alakalı bir şey sordum. Benim yaşımdadır Mehmet Akay Park için sonu var şimdi Balıkesirli ve onu talebeliğinde tanıdım. Ben askerlik öncesi talebeliğinde tanıdım. O Sonra beraberliğimiz hep devam etti. En son da buraya gelmeden az evvel Balıkesir'de hasta ziyaret etmiştim evine gidip. Beraber duruyorlardı. Bir dönem vefatından evveldi onunla beraber bir şeyleri vardı, muayenehaneleri vardı İstanbul'da. Orada ben abi dedim nasıl bu mesele? Onu dedi Mehmet Bey bilir dedi. Ben bilirim demedi yani. Söylemedi orada. Mehmet doktordu kendisi. Alanıyla alakalıydı. O bilir dedi. Ona. Akayı göstererek dedi. Sonra bir şey olmuştu. Bana bir şey dedi. Demişti. Ben onu unuttum. Bana dediği şeyi unuttum. Sonra Eyüp Sultan Camii Şadırvan'dan nazır orada. O dış cemaatlikte oturuyoruz. yanında Yanımda oturuyoruz şey söyledim ona onun tersini söyledi. Unuttum ben o meseleyi şimdi. Abi dedim sen daha önce böyle demiştin. Kardeşim dedi Sübeyr abi şöyle dedi. Sübeyr abi'den o 20 yaş daha büyük. Sübeyr abi böyle dedi bizim aklımız ezilmez o işte. Dedi Sübeyr abi bilir o meseleyi. Evet, böyle mahviyet içinde bir insandı yani bütün bu kareleri yan yana getirdiğiniz zaman benden şeytandan uzaklaşıyor gibi uzaklaşan bir insandı. Ben yoktu yani. iyi bir hekim. Üstadın tek doktoru ve güvendiği doktor. Onun o dönemde mahkeme münasebetiyle kendi eliyle yazdığı raporu gördüm. Ben gözlerim doldu. Benim diyor hastan diyor. Piribe çok çabuk tutuluyor, nezle oluyor diyor. Ben bir doktor olarak başını mahkemenin açtırmamasını şey yapıyorum. Diyor. Öyle bir zat ve kendisinden dinlediğim harika bir iki şey var. Size bir iki defa bahsetmişimdir. O bir dönemde Mekke-i Mükerreme'de kaldı, Medine'de kaldı mücavir olarak. Bantta da vardı ama ben o bant sahibine sordum, o bantları bir aldı dedi. Yani banda kaydedilmişti çünkü ben olduğum bir mecliste konuştu onları. Kabe'ye müteveci diyor, sırtım babu ı Selam'a dönük Kabe'ye müteveci oturuyorum. Babu selamdan uzun boylu bir adam çıktı. Konuşurken merom öyle derdi. Uzun boylu bir adam. Sesini kısarak. Uzun boylu bir adam ama sütun gibi. Sonra öyle kabeye doğru geliyordu. Sonra kesiyor orada sözünü. Hocam diyor. Ben kabeye bakıyordum. Adam arkamda. Ben onu nasıl gördüm diyor. Şimdi benim de tabii ne bileyim abi ya, yani onu sen bilirsin de bileyim nasıl gördün diye. Sonra diyor baktım ben birden bir orada kahvenin etrafında yukarıda kayık gibi, yelken gibi bir şey veya o insanlar işte o şeyler alırlar, keskere gibi şeyler omuzlarında taşırlar, ama öyle havada dolaşıyor. Üstad'ın yakınlarından bir ikisi var, kendisi de orada diyor. Yukardan dolaşıyordur onlar. Yukardan tevap ediyor. Uyuyarak değil bu. Sonra birisi bana dedi ki, sen Türkiye'ye dön Üstad, seni istiyor. Hiç diri yetmeden hemen Türkiye'ye dönüyor. Evet. Bir diğer vaka, yine benzer bir vaka anlatıyor. Konya'da diyor, hekimlik yapıyorum. Muayenehanem ikinci katta diyor. Baktım diyor, pencereden birisi bana camı tıklattı veya cam açıktı, başını uzattı. Bana dedi ki Üstad dedi, seni istiyor dedi. Oraya gitmen lazım. Sonra yine bana dönüyor. Hocam diyor, o adam ikinci kata nasıl çıkmış diyor. Evet. Sadullah Nutku. Böyle birisiydi. Bir değişik vakasını da Hastanede diyor, nübetçi doktorum, bir kadın getirdiler diyor. Kadın içeri girerken ölüm telaşı içinde. El ayağı titriyor, öleceğim diyor. Sürekli durmadan konuşuyor. Tedbiyeli anlatıyor. Yani biz olsak dırdır ediyor deriz. Telaşlı konuşuyor kadın. Yatağa geldi. 50-60 yaşındaki laf olmasın unuttum ben. Yaşlı bir kadın. Ben ona dedim ki, ana dedim, Yaşını başına almışsın. Ne ölümden korkuyorsun dedim. Şunları konuşuyordum bana. Kızımı gelini demedim. Cihizini hazırlayamadım. Mürüvvetini göremedim. Anadolu'da derler ya bunları. Ben de diyor yatağı aldım. Ana dedim ben senin yerinde olsam. An Azrail gelsin canımı alsın benim derim hemen. Ellerini kulaklarına koydu. Kadın bağırdı. İşte geldi diye. Azrail geldi ve sonra diyor kadın rahmeti şöyle derdi kadın ellerimin arasında tüy gibi yastığı yumuşakça düştü. Ve öldü. Azay geldi dedi öldüm Bakın yani enteresan bir şey. Sonra diyor ben gözlerini kapadım kadının böyle. O sol gözünü açtı. Bir daha kapadım yine açtı. Bir daha kapadım yine açtı. Ölü sonra yorum getiriyor ona diyor ki sağ göz ahirete bakar. sol göz dünyaya bakar. Yüzüm açık gitti var ya, kızımı gelir edemedim. Ceyizini hazırlayamadım. Giderken Merhum bir de böyle bir yorum yaz. Şimdi bu insanı şu kareler içinde ele aldığınız zaman görüyorsunuz ki o dünyada ukva yaşıyor yani. Buranın insanı değil. Ayrı bir alemin insanı gibi. Hani vejd, istirak, sekir filan diyoruz üstad da sabah Misalede bahsediyordu, istirakı hali devam ediyor. İhtimal yani bu da 40 gün bir şey yemeden durabilir yani öyle bir insan. Ha diğer bir hatırasını da anlatayım. Kestani pazarına gelmiş. O birkaç kere geldi orada, tenezzül etti, sohbette dinledi. Aynı sohbette miydi? Birisinde لِمَ تَقُولُونَ مَا لَتَفْعَلُونَ كَبْرَ مَقْتَلِينَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُ مَا لَتَفْعَلُونَ Okudum. Orada emr bil marufla alakalı bir şeyler bahsettiğinden sonra hutbeyi bitirirken bu ayeti okudum. Sonra müdür odasında oturuyorum. Ben geldi oraya, girdi. Sessiz, kendine mahsus bir lisanla dedi, sen o son ayeti kendine okudun. Dedi. Sonra o defasında ise şayet. Ben o gün herhalde vazu nasihatta da bu talebelerin eşrufmanları da yok. Şey değil yani, böyle şortla mortla spor yapıyorlar, imam Hatif talebeleri. Biraz da cemaate sistemde bulundum. Ben dedim, himmet edelim, para toplayalım, bunlara şortman alalım dedim kendi kendime. Az da böyle sistem vardı, az da dikkatime dokunmuştu. Bakınmıyordu o talebeler. Ona da çok dokunmuş camide. Sonra odada bana dedi ki, hocam dedi, ben doktorum dedi. Şimdi bu matematiği sen duyursan bunlar hastaları, masaları varsa şurada ben mayaneysen bunlar bir şeyler verseler biz bu eşotmanları öyle alsak dedi filan. Ne gelirse bana o istikamette kullanırım dedi. Tam o bunları anlatırken Albay Çatalkaya geldi içeriye. Bir havacılıktan emekli Albay Çatalkaya vardı. Dostumuz yakınız merhum makamı cennet olsun ikisinin de. İçeriye girdi. Ben tanıştırdım, dedim, yönetim kurulundan albayım, çatalkaya dedi. Ha madem yönetim kurulundan, dedi abi, sen ona söyle, dedi. Bu cemaate duysunlar, dedi. Ben ne kadar hasta varsa muayene edeyim. Verdikleri her şeyle bu talebelerin ihtiyaçlarını görelim, dedi. Fakat merhum namaz kılarken başını sarık sarıyor. Sarı da belinde, böyle. o da görünüyor belinde. O pantolonun şeyleri de, Necif Hazil merhumun sova borusu gibi bir tabiri vardı. Pantolun paçaları öyle çıkmış, dizleri aşılmış, delinmiş, böyle. İşte doktor bu. O böyle tepeden tırnağa bir süzdü ağabeyi. Mehmet Çatalkaya baktı, sonra da gitti. Meczup mu dedi, neredeyse? Sonra o gittikten sonra merhum bana şöyle dedi. Şimdi ben de doktorum deyince adam tepeden tırnağa bir süzdü beni. Acaba bunun neresi doktor dedi filhaf. Evet. Sonra merhum bir trafik kazasında arkadan bir araba çarptı, öyle şehit oldu. Allah sadakat vermişti ona, şehitlik de verdi. Allah sallâ ve sellem ve barkele mersatürkü <gülüyor> kanatlan ve süzül enginlere sakın ruhuna dar gelen ebada takılma buyruluyor. Bazen ufuklar daraldıkça daralıyor ve biz, herkes kendi seviyesine göre, ruha dar gelen ebada takılıp kalıyoruz. Dünya da sıktıkça sıkıyor. Böyle durumlarda imanın vereceği genişliği vicdanlarımızda nasıl duyabiliriz? Evet. Aslında... Genişlik içinde böyle bir darlık yaşama veya darlık içinde çalışıp genişliği bulma meselesi insanın ya en önemli sergüzeşlisi demek lazım veya genelde insanoğlunun macerasıdır. Bu. Meleğin ufku mahduttur. İdrak alanı da mahduttur. Çok geniş olabilir yani. Bir meleğin ufku bizim on katımız olabilir. Fakat ne kadar kadarsa o kadar kalır. Onun içinde bir teveddül, tağayyür, televün olabilir yani. Farklılıklar bilemeyiz. İlahi tecellilere göre farklı duyuşlar olabilir. Fakat insanoğlunda olduğu gibi böyle âlâyilliğinden esfelisafiline kadar ya gelgitlere açık veyahut da terakki ve tedenniye açık öyle bir ufuk yoktur onlarda. Bu ufuk sadece cinlere ve insanlara mahsus bir şeydir. Cinlerin de şeytan kısmına değildir yani. Mariç ve nardan yaratılanlar, insanların bazılarında olduğu gibi tamamen onlar fenalığa kilitlenmişlerdir. Bağçıdan bir yönüyle insan cismaniyeti ve bedeni itibariyle bir darlığın mahkumu gibidir. Öteden beri de böyle öyle olmuştur. Enbiya izam istisna edilecek olursa enbiya izamın saadet tanelerinde neşet eden insanlar da bu kaderden fi şey değildirler. Müberra değildirler diyelim. Ve böyle bir şeyin dışında kalamazlar. Onlar da aynı kaderin mahkumlarıdırlar. Böyle denebilir. Aynı zamanda bir genişlik de vardır. Yani potansiyel bir genişlik de vardır. Hz. o Mesnevi Nuriye'deki münazasıyla bakacak olursanız, öyleyse gel diyor, hayvaniyetten çık diyor, cismaniyete bırak. işte insanın darlığına esas teşkil edecek hususlar bu iki husustur. Yani cismaniyettir ve hayvaniyettir. Bir ufuk darlığıdır. Ama insan aklı olması itibariyle, hissi olması itibariyle, şuuru olması itibariyle Hayvanın ötesinde belki âlamı duyma, belki lezzetlerden de işte başının dönmesi gibi bir şey vardır. O yönüyle de zannediyorum hayvan insandan daha mutludur. Yine Hazreti Üstad'ın tespitine göre. Diyor ki hayvan işte bıçak kırtlağını diyeceği ana kadar ne o meseleyi düşünmenin, ne tahayyülün, ne de bir şeye maruz kalmanın acısını, ızdırabını çekmez. Bıçak kopya boyuna değdiği zaman da. Zaten bilenlerinde bildiği gibi bu esnada şok olur, yine acı duymaz. Onun o esnadaki depinmesi falan, bunlar şeylerdir, reflekslerdir. Tabii reflekslerdir bunlar, yani cesedin tepkisidir, yeni farklı bir şeye tepkisidir cesedin. Dolayısıyla o yönüyle eğer hayvan için de kullanılacak sohbet bir hayvan insandan daha mutludur denebilir. Çünkü ne geçmiş zamanın alamını çeker, ne gelecek zamanın alamını veya lezzetini yaşar. O içinde işte bulunduğu dar zamanın nesi ise onu yaşar. Erzurumların tabiriyle bazen dırçı atar. Hoplayıp sıplamaya derler onu. Danalar baharda dışarıya çıktıkları zaman öyle yaparlar. Neşelenirler. Bir içerler. Yan gelir kulaklar üzerine yatarlar. Onlar da Belki mahdut sınırlı bir lezzet var ama çok elem hissetmezler. Bir ağrı ızdırap olsa bile yeni insan kadar hissetmezler. Çünkü insan o elemi düşünürken ben biraz evvel hastaydım, şimdi de hastayım, gelecekte de hasta olacağım. Ben şimdi şu anda bir musibete maruzum. Geçmişte de olmuştum, gelecekte de öyle anlaşılıyor ki bu musibet devam edecek demek suretiyle. Geçmişin ve geleceğin alamını da hep beraber kendi üzerinde duvar örüyor gibi örer ve altına girer. Onun altında ezilir. Hayvanın böyle bir problemi yoktur yani. Hayvan kendi o dakikası içindedir. İşte elemi de orada, lezzeti de oradadır. İnsanın böyle bir farklılığı vardır da hayvanın insana faikiyeti vardır o yönüyle. O faikiyeti vurguluyor Hz. Üstad. Ama belki elli yönüyle, belki yüz yönüyle İnsanın üstünlüğü vardır fakat bu üstünlük potansiyel üstünlüktür. Potansiyel üstünlüğü değerlendiremeyen bir insan aklen çok gelişebilir fakat cismaniyet ve bedeninin tesirinde kaldığı sürece hayvaniyetten çıkamamış, cismaniyeti bırakamamış, kalp ve ruhun derece hayatına yükselememiş demektir. Dolayısıyla o bir darlık içindedir böyle bir insan. Şimdi böyle bir darlık bu meselenin bir yani. yani darlık nedir, genişlik nedir yani? insana inancı bir genişlik verir, insana itikadı bir genişlik verir, insana gelecek adına ümitleri ve recaları, beklentileri bir genişlik verir. Endişeleri, korkuları da bir darlık verir. Fakat insan işte hem böyle potansiyel bir darlık içindedir, hem de potansiyel bir genişlik içindedir. Her ikisinin dinamikleri de, mahiyeti, insaniye de mündemiş bulunmaktadır. Şimdi insan, meselenin diğer bir yanı, böyle bir Darlığı hissettikçe çok defa içinde bulunduğu zaman itibariyle. Bazıları maddi ve dünyevi refahları itibariyle siz dıştan bakınca zannedersiniz ki bunların hiçbir elemi ve kederi yok. Oysa ki öyle değildir yani. Her zaman çevrelerinde kuru eden insanların hiç de öyle olmasını beklemedikleri bazı kimselerin, bazı durumların, bazı şeylerin, bazı güzelliklerin, bazı cazibe şeylerin, bazı neşelerin, bazı neşvelerin gidip gruba kapanması karşısında onlar çok defa öyle bir ızdırap çekerler ki bazen teselliyi bir mustajcı olarak mazinin derinliklerine açılmak suretiyle hey gidi günler derler. Bu zamanın darlığından, bir başka geniş zamana ama hakiki zaman değil, hayali bir zamana ve nostaljik mülazalarla sığınma demektir. Bazen de bunu çok defa yaşlılar yaparlar, ölüm adım adım geldikçe, olgun yaştakiler yaparlar, psikolojik tahlilleri yapılabilir bunu. Gençler de ummiyeti itibariyle içinde sıkıştıkları zamandan, o zamanın darlığından bunalarak daha ziyade onlar da geleceğe sığınırlar. Tül pembe rüyaları vardır, hülyaları vardır. Onların gerçekleşeceğini zannederler. Oysa ki gelecekte gelip surettiği ettiği zaman an olur o da, hal olur yine. Hal haline gelince yine bir tarafa sığınma lüzumunu duyarlar. Şimdi bir de işte insandaki bu potansiyel darlık içinde bulunduğu zamanda insanı sıkar da insan ya geçmiş zamana sığınır ya gelecek zamana sığınır. Oysa ki insan inanıyorsa şayet içinde bulunduğu zamanda bile hem bu geçmişin güzelliklerini hem de gelecek adına Ümit ve beklentilerini birden duyabilir onlar zamanı katlayarak yaşayabilirler Hz Üstad'ın Kadir gecesi münasebetiyle dediği gibi yani dünkü Kadir gecesine ulaşmak için ya bir sene dolaşıp buna gelmek lazım veya işte bir ufka ulaşıp manzara adan bakıp evvelki günkü kadir gecesiyle bugünkü kadir gecesini, yarınki kadir gecesini birden görme demektir. Bu aslında zamanın birbirinden uzak, dün, bugün, yarın, karelerini bir arada müşahede etme demektir. Ancak insan imanın gücüyle, itikadın gücüyle, Allah'a bağlılığıyla, teslimiyetiyle bunu duyabilir. Yine 23. sözde ifade ettiği gibi, böyle bakan birisinin nazarında geçmiş büyüklerimizin saltanat tahtı olur. Biz gidiyor yaşıyoruz onlarla. Rüyamda görmüşümdür. kendi Ashab-ı içinde gördüm onlarla beraber. Ben kendi dünyamı yaşıyorum. Diyorum, hayret ben bu kadar zaman sonra geldiğim halde ne işim var bunların içinde diyorum. Şimdi insan inancıyla öyle bir ufka ulaşır ki hakikaten onları düşünürken, tahayyül ederken onların içinde kendisini görür. Hatta destanlaştırdığı bir kahramanla anlatırken kendini onun yerine koyabilir. Hatta Halide ve da Hamza'ya kılıç vurdururken o kılıcı kullanan elin kendi eli olduğunu zanneder ve kendinden geçer o zaman. Bu insanın imana kazandırdığı genişliktir. Tabiri diğerle vicdan genişliğinin insana sine genişliğinin kazandırdığı bir genişliktir. Bu geçen de bir arkadaşımız diyor ki terminolojimize bir şey kazandırdınız diyor. O vicdan genişliği çok önemlidir yani. Ancak onunla insan dünü, bugünü, yarınla beraber duyabilir. Dünün bütün güzelliklerini, yarının bütün güzellikleriyle beraber bugünün bütün güzellikleri içinde duyar. O zaman ne geçmiş adına eyvah der filan kaçırdık, fevk ettik, geçmeseydi biraz evvel dediğim gibi benim. Ne de gelecek adına işte tülpembe pembe hayaller içinde acaba o olacak mı, olmayacak mı filan mı? Bir de onun endişeleri var yani, gelecekim, bir de endişeleri var kendisine göre. Onlar da bizim ufkumuzu karartır. Yine daraltabilir onlar da yani, endişe ederiz. Elimizdeki mevcut elemanlarla, argümanlarla acaba geleceği gönlümüze göre tam imar edebilecek miyiz, onarabilecek miyiz? Bu mevzada tam teminatımız olmadığında. Ancak bu türlü endişe verici hususlardan insanın sıyrılmasına vesile olabilecek iki kanadı vardır. Bu da imanı itikadı, Allah'a teslimiyeti. Vicdan genişliği şeklinde zuhur edince insan hem geçmişin hem de geleceğin Geleceğe ait şeyleri hepsini bugünle beraber duyar ve hayatını bir genişlik içinde geçirir. Bir yazıya konu olabilir Muhterem Hocam, Efendimizin hayatta olduğu döneme çok sıkıntılı bir dönem olmasına rağmen saadet asrı deniliyor. Bir de bazı yazılarınızda daha dünyadayken cennete ait hazların duyulması mevzundan bahsediyorsunuz. Bunları izah eder misiniz? Evet. şimdi bütün bunlar yine o vicdan ufku açısından olan şeylerdir imanıyla yani imandaki bir cennet kalpteki bir iman cennet çekirdeğinin inkişafını duyuyorlar, görüyorlar, ona çok inanıyorlar bir başka münasebetle dendiği gibi bilmem yakın tarihte ya konuştum ya yazdığımı hatırlıyorum ben o meseleyi yani onların bir cennet arzuları da olmaz neden olmaz zaten Cennet aslında insanın vicdanında yaşattığı o çekirdeğin inkişafından başka bir şey değiller. Az bir dikkatlıca bir imanı nazar yaptıklarında onu inkişaf etmiş olarak görebilirler. Yani ser çekmiş, sağ sol, dal budak salmış böyle. Adeta kendilerini onun gölgesinde, sayesinde hissedebilirler yani insanlar. O açıdan da böyle çok ciddi bir cennet arzuları da yoktur onların. Korsa götürü kor orada. Zaten vicdanlarında yaşıyorlar onu demektir. Asr-ı saadet mi? saadet Şimdi o insanlar aslında yüreklerinde o cennet duygusunu yaşıyorlardı. Allah'ın rızası duygusunu yaşıyorlardı işlerinde. Bir, o durumları vardı. Yani gidecekler yer itibariyle hiç endişeleri yoktu. Ne gibiydi tıpkı yani Hz. Üstad'ın bir iki yerden misal verdiği gibi? Dar ağacına çıkıyor. Fakat işte o dar ağacından iki yol var. Yani inanç ufku itibariyle kapalı bir insansanız, dar bir insansanız siz, e, ne oluyor? Oradan bir yokluğa, bir hiçlik kuyusuna düşüyorsunuz. Ama orada diyor ya, o dar ağacın anlattığı yerde. Fakat bazı kimseler de çıkıyor orada, bir gizli kapına, sırlı, sihirli bir kapına, cennet saraylarına gidiyorlar. Şimdi o insanlar yok olduklarında da öyle cennet saraylarına gideceklerini tahayyül ediyor. Düşünüyorlarsa şayet onlar saadet insanları. Onlar mutlu insanlardır. Bir yani bu yönüyle bir mutluluk çağı yedi o çağ. Şimdi böyle bir insan bıçaklansa bile, kellesi alınsa bile, kellemin alındığı yerde bir kapı aralanacak Ben oradan öbür tarafa gideceğim yani. Tıpkı şehit gibi gideceğim diyorum. Bir ikincisi de esas insanın böyle saadetine, medar olabilecek şeylerin keşfedildiği bir asır olması itibariyle saadet asrıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o büyüğü çözmüştür. O sihirli anahtarı insanlara teslim etmiştir. Onun teslim ettiği anahtar sayesinde işte bizi o saadet saraylara, mutluluğuna ulaştırabileceği şeyler elde etmişiz demektir. Şimdi bir şeyin esbabını, vasıtalarını, argümanlarını elde edince ben saadete erdim der misiniz, demez misiniz? Ne gibi yani? Mesela size her yerde hemen vazife verebilecekleri bir diplomayı, bir şeyi sertifikayı elinize aldığınız zaman ben bununla değişik yerlerde rehberlik yapacağım gibi öğretmenlik de yapabilirim, tabi de yapabilirim, mühendislikte de yapabilirim der misiniz, demez misiniz? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlığa sunduğu o saadet kapılarını açabilecek o anahtar, o asıl saadet asrı yapmıştır. Potansiyel olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asrını idrak eden insanlar Efendimiz sallallahu açtığı ufukta onunla beraber mahiyeti kazanmış insanlar demektir. Şimdi öyle bir asrı size sorsalar, bu asır hakkında fikriniz nedir? Nasıl bir yorumda bulunursunuz? Siz o asrı saadet asrı der misiniz, demez misiniz? Bir de yani bu yönüyle böyle bir saadet asrıdır. Bir diğer mesele, İslam'ın kendi güzellikleri vardır esasen. Hakikaten insanın bedeni ve cismaniyeti zırap çekse bile, fakir defaatle demişimdir, belki sizin yanınızda da dedim. Ben ömrümde bir kere dünyada Müslümanlığın yaşandığını görseydim, o bir tek gün için her gün 50 defa ölürdüm. Size yemin edebilirim yani. Bir tek defa, tam tekmiyle arızasız Müslümanlığın yaşandığını görseydim diyorum, 50 defa ölürdüm. Çünkü o başka bir şeydir yani. O da ancak vicdanla duyulur. Vicdanı ölmemiş insanlar duyabilir onu. O çok önemli hayati bir şeydir. Şu i̇şte devirde vardı yani. Ne olursa olsun, harbi ı olsun, irtidat hadiseleri olsun. Fakat o hazire öyle kutsal, öyle cennete açık, öyle Allah'la beraber ki orada ölsen de kalsan da mutlusun sen. O hazire içinde. Bu açıdan o asır yine saadet asrıdır. Saadeti insanların cismaniyet ve maddelerinin maruz kaldığı şeylerle tartmamalı, öçmemeli. Yani şu kadar şeye maruz kalırsanız mutlu değilsiniz. Şu kadar olursa İzafi, nim, mutlu sayılabilirsiniz. Bunlardan hiçbiri olmazsa mutlak mutlu sayılırsınız gibi ölçüler yanlıştır. Mutlak mutlu sayılabilirsiniz. Nerede? Zindanlarda da olsanız. Onu bulan zindanlarda da olsa saraylardadır. Onu kaybeden saraylarda da olsa zindandadır, diyor yine sözlerdi. Hz. sözü. Bu zaviyeden bakmak lazım. Demek ki asli sadet insanı zindanda olsaydı, işte diyelim Abdullah bin Zafet Hüseymi gibi başlık kaynayan su kazanlarına sokulsaydı, yüzünün dökülseydi, çilleşseydi yine de mutluydu o insan. Çünkü saadet aslındaydı. Adeta bir Hazire-i Kuds içinde bulunuyordu. Dolayısıyla orada dökülenler hep cennete dökülüyordu. Yokluğa dökülme yoktu orada, huzursuzluğa dökülme yoktu, azaba dökülme yoktu, zırava dökülme yoktu, ümitsizliğe dökülme yoktu, kayba dökülme yoktu, hep kazanca dökülme vardı. Tabiri diğerle orada yöreye gitme yoktu, hep ambara dökülme vardı. Hocam, Cenab-ı Hakk'a kavuşma arzusunun canlı olması bu genişlik ve bu hazzı duymada nasıl bir tesir vardır? Bu biraz insanın imanıyla mevzuden bir tenasiptir. İnancının derecesine göre bir insan, meseleyi iki taraftan da işlettirebilirsiniz. Denebilir ki bir insan imanıyla, ilmiyle, bilimiyle değil, ilmiyle, marifetiyle ne kadar ilerde o ölçüde cina ı Hakk'ı iştiyakla dop doludur. Bildiği ölçüde. اَحَبَّ الْلِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ Allahu لِقَاهُ O Allah'a mülakat olma için bayılır, ölür ölür dirilir. Beni ne zaman huzuruna alacaksın der. Ben sana karışmam, kadere de karışmam. Verdiğin hükme baş kaldırmam. Hükmü kazaya caniledir, inkiyatım der. Ama fakat iştiyak başka bir meseledir yani. Yani iftar vaktini iştiyak başka bir meseledir. Oruca katlanma da ayrı bir meseledir. Hazreti de biliyor muyum? Bunun gibi. Bu likaullah'ı sevme demektir. Öbürü de kerehe Allah kereallah likaahu. Allah'a mülakat olma. İçine çok hoş gelmez onun. Ölümden kaçar, hayatı sever, delice hayatı sever. Allah da onunla karşılaşma istemez. Şeytan görsün yüzünü de. Ayrı mesele bunlar. Şimdi bir yönüyle, bu bir yönü iman, ilim ve marifetle hasıl olabilecek bir şey. Meseleyi bu taraftan işlettiğimizde, yani imandan ilme, ilimden marifete, esas malum fakirin tasnifinde şu var, icmal ilimden imana, imandan tafsil ilme, tafsil ilimden marifete gibi bir sürecin lüzumu üzerinde duruyoruz. Esas olması lazım. Siz isterseniz meseleyi o vetireye göre ele alabilirsiniz. Bu Yukarıya doğru yükselme demektir yani siz bu mevzuda yükseldikçe bir bakma bir marifetinizin, ilmenizin debisi arttıkça orada Allah'a mülaka olma arzusu da daha bir köpürür sizde. Bir böyle götürebilirsiniz. Bir de kendinizi test etme adına öbür taraftan meseleye bakabilirsiniz. Allah'a mülaka olma arzusu içinizde köpürüyorsa iyi biliyorsunuz demektir onu. Yoksa taklidin cenderesinde bocalıyorsunuz demektir. Bu da öbür taraftan kendinizi test etme adına olur. Öyleyse yani bir şey yakalamayı düşünüyorsanız, iman, işte ilim, marifet adına yükselmeye bakmalı, onun devrisini artırmaya bakmalısınız. Bir diğer taraftan da acaba nerede duruyorum ben? Yani zahire mümin gibiyim. Namaz kılıyorum, Kabe'yi tavaf ediyorum ama fakat nerede duruyorum? Arzularınla nerede durduğunu test edebilirsin sen. Ve buna benzer bir ölçü Efendimiz sallallahu aleyhi ve veriyor. Diyor ki Allah nezdinde yerinizin ne olmasını merak ediyorsanız Allah'ın nezdinizdeki yerine bakınız diyor. Acaba Cenab-ı Hak bana nasıl bakıyor? Siz Allah'a nasıl bakıyorsanız siz öyle bakıyordur. Burnunuzun kemikleri sızlıyorsa onu andığınız zaman Mülakat ne zaman? ve ve şevkan Allah-ta celle celali, benim bu sevgili kulum bana re'yel ay. Beni görecek şekilde ne zaman mülakat olacak?" der. Allah-ta sana öyle bakar. "Benim kulum der o. Benim kulumu gördünüz mü?" der meleklere. "Benim bir kulum var, benzetmek olmasın." Hani birinin çok başarılı bir oğlu olur. İşte bizim, dün bahsettim ben, akıllı çocuk. Babası herkesin onunla tanışmasını isterdi. Onun o dev zekasını herkes görsün isterdi. Öyle bir oğlunuz olsa yani, sizin işte on yaşındayken çözülmeyen problemleri çözse, gelen herkese tanıtırsınız. Allah'ın ki beşeri, aiz, zaaf, naks, bunlardan münezzeh ve müberradır. Onun mualla, müteal, aşkın zatına yaraşır, yakışır şekilde... Böyle bir şeyi vardır. Murad-ı vardır diyelim. Temkinli konuşalım. O kulunu gösterir. Ve nitekim bazı hadislerde ifade ediliyor. Kulun başarıları adeta ilahi bir kıpta şeklinde meleklere karşı arz ediliyor. Bakın benim kullarıma diyor. İşte o zikir hadisinde de aynı şey var. Beni gördüler mi? Hayır. Ya görselerdi diyor. Bu bir ilahi kıptadır. Mukaddes bir kıptadır. Beğenmedir. Takdirdir bir yer vermedir. Kullarına, nezdi üluhiyetine bir yer vermedir. Allah böyle bakıyorsa, o kullarda da öyle bir bakış meydana gelmiştir. Kulda öyle bir bakış, öyle bir iştiyak, öyle bir arzu yoksa, Allah ona bakmıyor demektir. Hatırlarsanız yine Muhammed Bavuddin Akşibendi Hazretlerinin bu mevzaki bir mülazasını arz etmiştim size. Müritleri kendi kendilerine konuşuyorlar. Hazreti biri diyor, öyle seviyorum ki ben, bir kere yani cemali, vahkem Kemali'ne bakınca böyle, bana desek ki canını ver, seve seve veririm diyor. Misal, öbürü de başka bir şey diyor, ben ölüyorum diyor. Efendim. Yemesem, içmesem böyle, hep böyle. Hakikaten karşısında diz çöksen, dizem, dizlerine versem, hep onun mübarek yüzüne baksam, hep onu okumaya çalışsam falan diyor. Öbürü bir şey diyor, öbürü bir şey diyor. Hazreti birden elini kapının sövelerine tutuyor, beliriyor orada diyor. Konuştuğunuzu, düşündüğünüz şeyler diyor, hissettim diyor. Eve bir teveccüh buyuruyor. Kendi teveccühünü alıyor onların kalplerinden. bir den işlerin her şey siliniyor. Hazret onların içindeki o bir haline geliyor. Sonra meseleyi iade ediyor, yediye dönüyor. Anladınız mı diyor teveccüh kimdenmiş, siz kendinizden zannediyordunuz. Şimdi bu meseleyi zat-ı uluyyete nispet ederek alabilirsiniz. Siz delice Allah'ı seviyorsanız, matlu o, maksudo demiyor mu? Naam sadakta ey cami huvel matlu, huvel maksud huvel mahbud. Siz hep öyle diyor, onun için hakikaten bir dil mecnun gibi yaşıyorsanız, o olmazsa ne hayatı ben? Diyebiliyorsanız, bilmelisiniz ki nezzülü, üluhiyeti o kıymete ait'siniz. Ve sizde bir donukluk, bir yokluk, bir kuraklık var yaşanıyorsa şayet, bu bir yönüyle öteden sizin içinize aksediş demektir. Çünkü sizin gönlünüz bir yönüyle nezdü iz düşümüdür. Evet bunu hiç dememiştim. Allah nezdinde yerinizin ne olduğunu görmek istiyorsanız, kalbinizde Allah'ın sizin için ne kadar alaka uyaran bir şey olduğunu, ne kadar hayal ufkunuzu tuttuğunuzu, arzu istek ufkunuzu tuttuğunu, bakın, görün, ona göre değerler. Esselam. İşte o ağırlıktayız biz. Allah'ın içimizde olduğu ağırlıktayız. Onun ötesinde söylenen sözler, ortaya konan tavırlar, kuru bir kuruntudan ibarettir. Aldanmışlıktan ibarettir. Rabbi fir varham, Bir bilseniz ne kadar diyorum İçimde senden başka her şeyi al Bahtına düştüm Sadece sen kal Çünkü içimde kalmaya layık olan sadece sensin Her şeyi al Canım buna mani ise onu da al Yerin dibine bassın canda cesette sen olmadıktan sonra. Sensiz diyor mu orada şair? Sensiz bir boş handır. O olmayınca gönül boş bir handır gibi bir söz var mıydı? Onu duşunuz. Rabbim fir varham Ağır zannetmeyin. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Böyle olmayan insanlar kurtulamayacak demek de değildir. Allah'ın atası çoktur. Rahmeti geniştir. Koridordan içeriye girememişleri bile, kapıya yönelmişleri bile affedebilir. Yuşa tepesine tevbe için yönelmiş insanı affedebilir. Daha tevbenin tesini bile telaffuz etmemiştir. Affedebilir fakat ben Allah'ın ululuğuna yaraşır şekilde insan olarak yarattığı insanın insanca ortaya koyması gerekli olan tavırdan bahsediyorum. O insan olarak yaratmışsa şayet insan olarak bir tavır sergilemek gerekmez mi? Bunun da misali yine Kader Risalesi'nde var, 23. Sözde de var. Birine bir altın, birine bin altın. Belli ki bin kat elbise için değil. El, ayak, göz, kulak, dil, dudak, heykel vermiş. Fakirin kriterleri içinde şer'i öyle bir cevaz kapısı aralasalardı Efendimiz'in kadın erkek münasebet içinde bir şey var. Allah kendinden başka birisine secdeye izin verseydi kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim buyuruyor. Fakire öyle bir imkan lütfedilseydi ben insana secde edilmesini emrederdim. İnsan öyle muhteşem bir afdedir. Yoktur o hendese de, o ölçüde başka bir varlık. Ve Hazreti Adem'e Melaike-i Kiram'ın, ruhanilerin inhina secdesinde bulunmalarının arkasındaki temel espri de budur. Şimdi sen bu kıymette bir varlıksın. Nasıl olur böyle bir konuma getirilirsin de sen onun Hakkını vermeden müstengif davranırsın. Ona temerrüt demezler mi? İnat demezler mi? Evet. Mesele o. Mesele kurtulma, kurtulmama meselesi değil. Onlar Allah'ın bileceği şeyler. Cinler insan gibi demiyor. O cinlerin de çok akıllı olduğu. İnsanlar kadar akıllı değiller. Anmak değil mi? Kendi aralarında da. Kendi aralan farkına varamazlar onun. Kendi aralarında farkına varamazlar onun. Tımarhanede kimse falan daha akıllı filan daha akılsız diye anlaması mümkün değildir onun. Onlar da öyle. Ama insanlar onlara faik olduğunda insan meleğe de potansiyel olarak faiktir. Çünkü cismaniyeti duyma meselesi insana müyesserdir sadece. Cismaniyeti duyma, bedeni duyma, kevni alemi duyma, zevk etme meselesi insanın ufkunun inkişafı açısından farklı bir şeydir. Bu farklı mütealalar, bu farklı kitaplar, bu farklı sayfalar, paragraflar, cümleler insanın ufkunun inkişafı açısından çok önemli şeylerdir. Bunlardan da marifete akan şeyler vardır. Dolayısıyla muhabbete akan şeyler vardır. Bunlar bir kitaptır, bunlar bir hazinedir, değerlendirilen bir hazinedir. Bunlar birer meşherdir, temaşı edilen birer meşherdir. Birer sergidir, birer seyrengâhtır. Bunlar ufku temaşı edeceğiniz birer açık koydur. Dolayısıyla bu sadece insana yani. Cismaniyetin kahramanı diyeceğiniz insana mahsus bir şey. O meselenin avantajı yanı da var, dezavantaj yanı da var. Siz enbiya izamın mesajına kulak kapatırsanız onlar sizin için dezavantaj unsurlar haline gelir. Ama onu dinlerseniz birdenbire sizi aşağıya doğru çeken bu şeyler, cismaniyet, maddiyet, ağırlıklar, bütün sikletler size kol kanat gibi olur, hüvek gibi sizi uçurur Allah'ın izniyle. Bu mesele. Cinler insanlara tabidir. Efendimiz'e tabi oldukları gibi bize tabidirler. Müminlerin içindeki kutuplara tabidirler. Kavuslara tabidirler. Onları dinlerler. Sizin bazılarını dinlediğiniz gibi onlar da gelir onları dinlerler. Farkı yoktur onları. Hatta derler ki bunlar dinlediğine göre demek ki dinlenecek bir şeyler konuşuluyor müminleri. Ve yine havada şerare yapıp dinlemek istemeyen kafirler de müminler bunu dinlediğine göre bizden de müminler bunu dinlediğine göre demek bunu dinlenmemesi lazım derler. Kafirler de öyle derler. Ve sizin aranızda olan aynen mücadele, bütün şiddetiyle, dehşetiyle, ürperticiliği onların arasında cereyan etmektedir. Evet, hiç tereddütünüz olmasın. Muhterem Hocam! Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu üç haslet kimde bulunursa imanın tadını tatmıştır buyuruyor. İmanın tadını tatmak zevki ruhaniye girer mi? Bunun neticelerini söylüyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Zevki ruhani yadırganacak bir şey değildir. Ben bir seviyenin insanları için o mevzu talep edilen bir şey olmamalı diyorum. Yoksa Üstadımız diyor ki imanı billah diyor, marifetullah diyor, zevki ruhani diyor. Bu zevk belki çeşnisi keyfiyeti açısından üzerinde durulabilir. O mekafet edalı bir şeyse, muhabbet edalı bir şey ise, yani saygınız ve temkininiz tam olmakla beraber Allah'ın mevcudiyetini, onun karşısında duruşunuzu mülahazeye alarak eğer işte onda bir zevk duyuyorsunuz. Ne güzel şey. Sana kul olmak ne güzel şey. Kapında tasmalı olmak ne güzel şey. Seni dinlemek ne güzel şey. Senin yolunda